Aziz ve Muhterem Cemaati Müslimin. Geçen dersimizde ki biliyorsunuz burada devamlı dersimiz Kur'an-ı Kerim'in Yunus adını taşıyan sureyi celilesi 114 sureden birisi. Bu sure içinde sıramıza gelen bir ayeti okuduk ama vakit dar oluyor. Açmaya fırsat olmadığı için şöyle özetle bir kere daha o ayeti görmekte fayda var. Hiç şüphe yok ki beşer elinden Hazreti Adem'den başlamak üzere gelmiş geçmiş gelip geçecek halen yaşayan bu milyarlarca insanın elinden birçok kitap gelmiş geçmiştir. Bu kitapların kimisi ilahidir. Bizzat Allah'ın indirdiği kitaptır. Tevrat Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim bunlar kitapların büyükleri Kur'an'ın suhuf dediği şöyle birkaç sayfadan ibaret olan daha dar topluluklara sayısı az olan topluluklara Allah'ın hükümlerini beyan eden kitaplardır. Bütün bu kitaplar içinde kitap. İnsan eliyle yazılsın, Allah'tan inmiş olsun. Bu kitapların en mükemmeli ve en büyük olanı Kur'an-ı Kerim'dir. Zaman zaman hatırlatıyorum bazı büyükler var. Bazı şeyler en büyük sıfatına layıktır. İşte bu varlıklar içinde en büyük varlık sahibi Allah. Daha büyük bir varlık sahibi düşünmek mümkün değil. Düşünen zaten Müslüman olamaz. Kitaplar içinde en büyük kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlar arasında, gelip geçen insanlar içinde en mükemmel, en büyük insan Hz. Muhammed. Aleyhisselatü Vesselam'dır. En büyük nizam, en mükemmel nizam, en büyük olan Allah'ın, en büyük insan olan Hazreti Muhammed vasıtasıyla ve en büyük kitap olan Kur'an'la ortaya koyduğu nizamdır. İslam nizamıdır. En büyük eğitim müessesesi, Bunların konuşulduğu, öğretildiği müessesedir. Bu en büyüklerin öğretildiği yer, en büyük yerdir. Adam hırsızlığı öğretmek üzere bir müessese açmış, eşsiz, benzersiz bir kuruluştur diyor yani. Hırsızlığı öğretiyor orada yani. Başka bir şey yok. Ama Allah'ın kendisinin, peygamberlerinin, kitabının, diğer hükümlerinin öğretildiği yer felaket yuvası olarak takdim ediliyor bilmem karanlık fikirlerin karanlık düşüncelerin yuvalandığı yer olarak takdim ediliyor i̇şte öyle bir dönem aydınlığın adı karanlık oluyor karanlığın adı da aydınlık olarak ifade ediliyor en ciddi yardım yani yatırım harcama bu büyükler için yapılan harcamadır. Bunların hakikaten Müslümanlarca iyi kavranması lazım ve şuuruna erecek şekilde üzerinde durulması lazım bunlar. Böyle işte üstün körü gelip geçiyoruz. Ciddi manada gönülden sahip çıkamıyoruz. Ne işe yarar? Şu çok ağır basıyor bizim hayatımızda İslam dini veya onun temel kitabı olan Kur'an veya bu dini tebliğ eden peygamber bize ne ölçüde menfaat sağlıyorsa Kur'an'a bağlanmak bana ne kazandıracaksa Müslüman olmak ne sağlayacaksa ama madde planında dünyalık olarak bir şey temin ediyorsa temin ettiği kadarıyla ben Müslümanım. Faydalandığım kadar Müslümanım. Hiçbir şey temin etmiyor. Elimdekini, avucumdakini de alıp götürüyor. Hiç değilim diyor adam. İşte bu felaket. İslam dini bize çok şey verecek. Her şeyimizi biz ona borçluyuz. Ama onun verdiklerine henüz bir nimet gözüyle bakamıyoruz. Bizim gözlerimiz şaşı. Onlar nimet. Gözler şaşı olduğu için, gözler rahatsız olduğu için onu bir nimet şeklinde görmüyoruz. Böyle bir acı gerçekle karşı karşıyayız. Yani şöyle bir misal vereyim. Şimdi deseler ki Cuma günü bir saat kala bir saat kala Mahmut Paşa Camii'nde bulunabilen bir saat kala camide hazır bulunan insanların vergilerinde yüzde şu kadar bir indirim olacak. Ben buradan içeri girebilir miyim Allah aşkına? Yani benim geçmem için yol kalır mı? E peki alacağım bundan aşağı mı? Cuma'ya gelmekle kazanacağım bundan geri mi? Hayır. Ama insan bunu kavramış değil. Yani. Müslümanım diyen bunu kavramış değil. Şimdi mesela gelirken konuşuyoruz. Mahmut Paşa camisi çok şükür tamirata alındı. Efendim dışından kurtulduktan sonra içinde yapılacak ilk iş kalorifer diyoruz. İnşallah yapılacak. <gülüyor> Ama diyorum ki ya asırlarca bu cami kalorifersiz çalıştı. Kurulduğu günden beri kalorifer yok bunu. Ve burada dolup taşan Müslümanlar vardı. Onların imanları demek bu camiyi ısıtıyordu. Bizimkiler ısıtmaya yetmiyor. Nazlı bir Müslüman, döküntü. O hani zenne çocuklar vardır böyle nanemullah mahallebi çocuğu mahallebi müslümanlar sıcaktan kaçar soğuktan kaçar yok öyle derler böyle derler bunlarla olmaz bu iş yani biz her şeyimizi dinimiz için vermeyi göze alacağız can başta olmak üzere her şeyi vermeyi göze alacaksın e dinden hiçbir şey gelmeyebilir gelmeyecek diye bir şey yok. Ebedi kurtuluşun ona bağlı. Ama ben diyorum ki işte bazı cemaatler oluşuyor bazı yerlerde adam o geniş sohbete katılıyor. O sohbetten çıkanlara mal satmaya çalışıyor. Evet. O tezgahları kaldırttırıyorsunuz belediye maharetiyle cemaat düşüyor. Bu adam Buraya dini için gelmiş olması lazım. Dinimden bir şeyler öğreneceğim, bir şeyler duyacağım diye gelmiş olması lazım. Öyle değil işte. Bu son derece önemli. Yalnız ve yalnız Allah razı için. Kur'an en büyük kitaptır. Bu kitap kendi büyüklüğünü de kendisi anlatıyor yani. Çünkü Allah kitabının vasıflarını ortaya koyuyor. Burada da bu ayetlerden birisi önümüzdedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nas Ey insanlar! Kur'an'ın bütün insanlık için, bütün beşeriyet için gönderildiğinin bir delili de bu ifadelerdir. Ey insanlar! Bütün insanlığa hitap ediyor Cenab-ı Hak burada. Ey Araplar, ey Türkler, ey Acemler, ey bilmem şu topluluk, bu topluluk demiyor. Hangi ırktan olursa olsun, hangi renge sahip olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi varlık derecesine sahip olursa olsun, insan olan herkes bunun muhatabıdır. Bir ayrım yok burada. Ey insanlar diyor Cenab-ı Hak. Buyur Ya Arap bir demek düşüyor bize şimdi. Kadija etkün ner ezatun bir Muhakkak size Rabbinizden, Rabbiniz olan Allah'tan mutlaka size büyük bir vaaz geldi, büyük bir nasihat geldi mevize mevize yani insanlara geçmişte yaptıkları yanlışlıkları hatırlatıp onları pişmanlığa davet eder. Bak geçmişinde senin şöyle kirli çamaşırlar var. Şöyle yanlışlıkların var. Bu geçmişteki hatalarını hatırla ve onlara karşı bir pişmanlık duy. Çünkü tevbenin tevbenin şartları var. Tevbe dönüş demektir ama gerçek dönüş nasıl olacak? Dinin günah saydığı bir işi suç saydığı bir işi yapan adam o işin geçmişteki kısmına mutlaka bir pişmanlık duyacak. Geçmişiyle ölmeyecek bu adam. Bizi 20-25 yaşlarında bir göreydin, al beni şu pavyon, ver beni şu bilmem ne. Geçmiş günahlarla ölmek yok. Onlar için dövüneceksin böyle. Çok ciddi bir pişmanlık duyulması lazım. Geçmişteki günahlara, şimdi görüyorum bir kısım resimler çerçevelenmiş, asılıyor. Bu ne? Bu geçmişiyle ölmek için onu oraya asmış. Ben vaktiyle bu idim diyor. Onları sakın göstermeyin kimseye. Onları kaybedin. Onlar yarın aleyhinizde delil olacaklar. Ve gösterdiğin insanları şahit tutmuş oluyorsun. Geçmişe pişmanlık duyacaksın. İşte Kur'an bir bunu anlatıyor. Bak senin geçmişinde şu şu şu günahlar varsa bunlar için ciddi bir nedametin, bir pişmanlığın olması lazım. Bir, ve şu anda o suç, o günah mutlaka son bulmalıdır. Geçmişte yaptıklarına pişman olacaksın ve şu anda bunu ortadan kaldıracaksın. O günahtan en küçük bir belirti kalmayacak. Onu yaşamayacaksın, tatbik etmeyeceksin. İki, gelecek yıllar içinde de, gelecek günler içinde de aynı günaha bir daha dönmeyeceğine dair, bu eski hastalığın nüksetmeyeceğine dair Allah'a kesin bir söz vereceksin. İşte Kur'an bunları hatırlatan bir vaazdır. Bunları hatırlatıyor. Ve ayrıca hani temiz olmak istiyorsun. Herkes temiz görünüyor ama puro sabunuyla yıkanırsam temiz olurum zannediyor. İçi kanalizasyona dönmüş adamın içi. Allah muhafaza etsin. İçini görebilsek, her türlü pisliğin gelip geçtiği bir kanala benziyor kalbi. Veya veya içi, kim bilir hangi hayvanın şekline girmiş. Büyük Mevlana, diyor ki bir beytimde, ''İn derin ümmet, nebut meshi beden, bu ümmette, bu ümmette, Muhammed ümmetinde sallallahu aleyhi ve sellem bedeni bir değişiklik yoktur.'' Yani bir insan hep insan suretinde kalacaktır, ne türlü günah işlerse işlesin onun şeklinde bünyesinde böyle herkesin gördüğü bir değişiklik olmuyor. lik meshi dil bu et ey Fakat onun kalbinde bir kısım değişiklikler olacaktır diyor. Eğer iç yüzünü görebilsek, belki cemaat birbirini görebilse burada kaçacaklar birbirinden. Ya ben bu domuzlarla burada niye oturuyorum diyecek. Bu köpeklerle, bu maymunlarla yani insanlar iç yüzleriyle bir kısım vahşi hayvanlara dönüşmüşlerdir. Ama Peygamberimizin hatırı için, Peygamberimizin hürmetine bu değişiklik dışa vuruluyor. Evlana diyor, içte değişiyor bu adam. İçte değişiyor. Şöyle güzel bir kıssa nakledilir. Dedik ya kıssa dönemine döneceğiz artık. Döneceğiz. Efendim, bir zat Efendim, bir yere vali oluyor yahut nüfus sahibi bir kişi oluyor, yetkili bir adam eski dönemde cuma günü camiye geliyor camiye gelen cemaati şöyle bir tarıyor birini ikisini üçünü alıyor dördüncü mesela diyelim birisi geliyor ona basıyor tokat. Yetkili birisi kimse karşı gelemiyor. Cemaati tokatlıyor. Allah Allah niçin bu bu işi yapar? Yani bu adamların bir suçu yok. İşte camiye gelmiş kemali inkıyatla, huşu ile dinliyor. <gülüyor> Dövüyor cemaatı. Ve o memleketten birisi işte hacca gidiyor parasını, pulunu kaybediyor adam. Çok çaresizlik içinde kalıyor. Böyle bunalım geçirirken birisi zuhur ediyor karşısına. Diyor ki, sen paranı kaybettin galiba. Seni memleketine döndürecek şu meblağı al. Yalnız seni göndereceğiz memleketine bir şartla demiş. Bulunduğun yerde, cuma günleri, Camideki cemaati tokatlayan birisi var orada. Gideceksin, sen de gideceksin. O cemaata tokat atmak istediği zaman bir iki tokatta sen atacaksın demiş. Kolay adam. nasılsa ben hele memlekete bir döneyim demiş. Gelici kolay. Gelmiş bakmış hakikaten adam tokatlıyor cemaat. Böyle biraz hazırlanmış ben de hani bir iki tokat atayım diye hazırlanmış cesareti gelmemiş geçiyor cuma manen rahatsız ediyorlar. niçin vazifeni yerine getirmedin niye emanete rahit etmiyorsun sen ikinci cuma toparlanmış artık yapacağım ha, olmamış üçüncü de neyse tam elini kaldırmış o tokat atan yetkili elini tutmuş bu tokatlar üç cuma evvel atılacaktı neredesin sen adam şaşırmış Allah Allah bunları üç cuma evvel atacaktın sana öyle emredilmişti niye vazifeni yapmıyorsun demiş adam tabi bir şey diyememiş gel bak bakayım demiş ben kimi dövüyorum bir bakmış caminin içi maymunlar domuzlar köpekler bir sürü hayvan işte bunlar. Yani bu cemaatin belki dış şeklinde bir değişiklik görünmüyor Muhammed Mustafa'nın hatırı için. Eski ümmetlerde oluyordu bu. Mesela cumartesi günü Yahudilere balık avlamaları yasaktı. Deniz kenarında bir kasaba Eyle Kasabası fakat imtihan ya onların kendi Künahları yüzünden tabi oldukları bir imtihan var. Cumartesi günleri denizde ne kadar balık varsa karada. oynaşıyorlar kenarlarda. Cumartesi geçiyor, pazar, pazartesi denizde tek bir balık kalmıyor. E sahil o balık avlaması lazım. Şeytan bunlara bir yol gösterdi. Bu Kur'an'da anlatılıyor ama bu kıssa değil. Kıssa da Kur'an'i bir kıssa yani. Şeytan bunlara demiş ki, niye üzülüyorsunuz? Denizin kenarında havuzlar yapın. Kapakları olsun bu havuzların. Cumartesi kenara gelen balıkları havuzların içine alın. Tutmayın ama. Kapakları kapatın bırakın. Pazar pazartesi alırsınız demiş. Şeytanın bu teklifi karşısında o beldenin halkı, o eyle kasabasının halkı üçe bölünüyor. Bir kısmı bu günahı işlemeye karar veriyor. Yapalım biz bu işi ne olacak? Bir kısmı ise şiddetle karşı koyuyor. Bu aynen bu haramı irtikav etmektir. Yasağı işlemektir, delmektir. Bir kısmı da bizim gibi neme lazımcı. Etliye sütlüye karışmaz mübarek. Hiç ve o vaz edenlere, nasihat edenlere diyor ki o hiçbir şeye karışmayanlar. Limetayzun qaumenillahu muhliku. Ayet bunlar. Allahu Zülcelal'in helak edeceği veya şiddetli bir azab ile azaplandıracağı, cezalandıracağı bu adamlara niye nasihat ediyorsunuz diyorlar? Ne faydası var bunlara? Kesindir ki Allah bunlara azap edecek. Veya bunları helak edecek. Onların da çok ölümsüz bir cevabı var. O vaaz edenler <gülüyor> Niye vaaz ediyoruz biliyor musunuz diyorlar? Rabbimize, sizin de bizim de Rabbimiz olan Allah'a özrümüzü beyan etmek için. Ya Rabbi biz bu insanlara yaptıkları hatayı söyledik. Yanlış yaptık kaldı. Söyledik ama bunlar bizi dinlemediler. Yani vazife yaptığımızı anlatacağız, Allah'a özür dileyeceğiz. Bizim eksiğimiz yok diyeceğiz. Bir, bir de belki bunların içinde söz dinleyen, Allah'tan korkan kişiler de çıkabilir. O niyetle yapıyoruz, bu adam vazgeçer mi vazgeçmez mi ben ne bileyim diyor adam. İşte diyor Cenab-ı Hak o cumartesi günü yasak olduğu halde balık tutmaya kalkışanlarla balık tutmaya kalkışanlarla o müdahale etmeyen Hatta müdahale edene niye vaz ediyorsunuz bunlara nasılsa bunların sonu karanlıktır diyenleri yakaladım diyor Allah nasıl yakaladım bunlara çok horlayıcı alçaltıcı bir azap yaptım ve bunları maymuna çevirdim diyor Cenab-ı Allah. Bütün o kasabanın halkı maymun haline geldi. Gözyaşları döken, sahiplerini tanıyan, yani konusunu komşusunu tanıyan ama maymun. İşte İngiliz filozofu, Yahudi asıllı Darwin, bu lekeyi silmek için o meşhur teorisini nazarinsin ortaya attı. Efendim, bir kısım Yahudiler günahları yüzünden maymuna çevrilmişse ne yazar diyor? Zaten bütün insanlığın aslı maymundur. Dedi çıktı şerefsiz. Nasıl oldu da o maymunların bir kısmı insan olabildi de hala bir kısmı maymunlukta devam ediyor. Niye bunlar maymun olam insan olamıyorlar? İntikamen bunu yapıyor bu Yahudi. Yani Allah günahları yüzünden onları maymuna çevirdi. Kur'an'da tekrarlanır bu. Birçok yerde tekrarlanır. Efendim, çok önemli bir şey değil. Zaten bütün insanlar maymundan türemedir dedi çıktı. İlmen çürütüldü, fikren çürütüldü ama bizim Türkiye'de hala terü taze devam ediyor. O körpe beyinlere bu zihniye taşılandır. Hala. Çünkü eğitim sistemi neresini ele alacaksınız neresini tutacaksınız efendim şimdi, şimdiye kadar orduda görüyorduk disiplinsizlikle işten el çektirilenler 350'nin üstünde öğretmen o disiplinsiz dediği adam Allah'a kulluk yapan adamdır yani hiç bunda şüphe yok müslümandır dininde samimidir önündeki öğrencilere dini öğretmen gayreti içindeki bir kişidir Aa, sen din mi öğretiyorsun senin bu teşkilatta yerin yoktur işte Kur'an bunlara da vaaz etmek için gelmiştir size Rabbiniz tarafından büyük bir mevize yapacaklarınızı öğreten ne doğrudur ne yanlıştır bunu ifade eden hikmetlerle dolu bir kitap gelmiştir diyor Cenab-ı Hak Kur'an budur ve şifaun limafiz sudur. Bir de kalplerinizde bulunan hastalıklar için şifa olan o iç yaralarınıza merhem olan bir kitap gelmiştir size. Nasıl düzelteceksin içini? İçini nasıl düzelteceksin? Elinde değil haset. Yani bir çekememezlik hastalığın var. Onu sen kendi hangi ameliyatında çıkaracaksın? Onun şifası Kur'an. Kur'an'a yapışacaksın, kalbindeki inkar hastalıklarını, o çirkin huylara ait hastalıkları, her türlü manevi illeti onunla tedavi edeceksin. Gönüller için bir şifadır Kur'an-ı Kerim. Ve hüden ve rahmetun lil müminin. Müminler için bir nur kaynağı. Karanlıkta yürüyebilir misin Allah aşkına? Karanlıkta yürüyen mutlaka bir yere çarpacak, bir çukura düşecek. İşte bu memleket karanlıkta yürüyor. Şu kadar yıldır Kur'an'ın nurundan mahrum, aydınlıktan mahrum onun için hangi gün, hangi saatte nereye düşeceği, nerede başının gözünün yaralacağı belli değil. Aydınlıktan mahrum onun için Hangi gün, hangi saatte, nereye düşeceği, nerede başının gözünün yaralacağı belli değil. Boğuştur işin yoksa ve bir rahmettir bu. Bu bir rahmet. Nasıl rahmettir? O kadar güzel hükümler getiriyor ki, bunlara uyulduğu takdirde, bunlar yerine getirildiği takdirde, bir yılın yorgunluktan, bir yılın yorgunluktan huzurli harcamalardan, şundan bundan hepsinden kurtuluyoruz. Rahmet. Allah acıdığı için bu kitabı gönderiyor ama biz de bu kitaptan nasıl kurtuluruz? Onun mücadelesini veriyoruz. Maalesef. Efendim, onu verenler düşünsün. Camidekiler, sizi çok severim. Allah'tan size en yüce makamları vermesini dilerim ama ey camidekiler biz de Kur'an'dan kurtulmaya çalışıyoruz. Vaka bu yani gizlemeyelim kusurumuzu, ayıbımızı gizlemeyelim. Evinde Kur'an var mı senin? Evinde Kur'an var mı? Var asılıyor hocam. Ama idam edilmiş bir adamın cesedi gibi asılıyor. Kılıbın içinde o da de böyle yükseğe asardık kuranları hanımlar böyle nakış işlemişlerdi ona kılıf içinde asılıyordu şimdi işte vitrinlerimiz var kütüphanelerimiz var okumak için değil evdeki dekoru tezyinatı tamamlamak için evin bir köşesinde işte büfesi var bardak bilmem ne koyar bir köşesine de kitap koyuyor okumak için değil amel etmek için değil yalnız ve yalnız göstermek için Gazetelerde okuyucularına dağıtıyorlar. Bir bakıyorum muazzam bir raf dolmuş verilen kitaplarla. Kim okur bunları acaba? Okursa ne için okur? Yaşamak için mi, Tatbik etmek için mi? Kur'an onların içinde en sönük, tozlu, mozlu, ciddi bozulmuş filan. Bu millet Kur'an'dan uzaklaştığı müddetçe. Yüzü gülmeyecektir bu millet. Ne yaparsa yapsın bu milletin yüzü gülmeyecektir. Bu kesindir yani. Sen ışıktan kaçıyorsun, rahmetten kaçıyorsun, şifa'dan kaçıyorsun, vaaz ve nasihatten kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Bu insanlar koşuşturur şimdi bak. Biz camideyiz böyle, ızır ızır gelip nereye gider gelir bunlar? ne peşinde koşar bunlar hangi düşünce hangi fikir hangi mantık bunları koşturuyor kaçı Allah için koşuyor bunlar otur para kalk para yat para bu yani, bu kadar bu derece madde bu ancak bir Yahudi ahlakı ya vaaz dinlemiyor bu millet dinlemek istemiyor aha işte Aynen benim bu cami şu camiyi doldurabiliyor muyum ben? Bunca yıllık gayretimle mücadele ediyorum. Artık yüzümdeki perdeyi de kaldırıyorum. Gel gelin arkadaşlar. Hani kızım sana derim gelelim seni diye bir laf var ya. İşittirelim işte camiye erken gelelim ben. İyi ya çıkacak kavga ediyorum sizinle. Niçin gelmesin diye soruyorum sana. Ama sen ne sorarsan sor adam bildiğini okuyor. Neden kaçıyorsun Kur'an'dan? camiye erken gelemeyen Kur'an'dan kaçıyor resmen <gülüyor> ve bazen de öyle rastlıyorum başka camilerden geliyor tanıdığım simalar diyorum ki demek ki siz benden kaçmışsınız benden niçin kaçtın arkadaş yani sana ne anlatıyorum ki sen kaçıyorsun inandığın kitaptan birkaç ayet duyarım zehirlenirim diye mi korkuyorsun sen nedir bu yok efendim hutbe uzun düşüyormuş da bilmem ne oluyormuş da, bunlar bahane vallahi bahane billahi bahane duymamak için çünkü adam diyor ki, yapmayacağım duysam ne olacak diyor ya bu bu mantıkla bir yere varamayacağız biz Kur'an'a karşı bu tavır çok çok büyük bir hata çok büyük bir hata en büyük kitaba sahibiz çok şükür Yarım yamalakta olsa inanma şerefine eriştik. Niçin bu Kur'an'a sahip olmuyoruz? Biz? Hangisi bizi temize çıkaracak? Helsinki'deki Behenname'ye takmış aklını. Ya Kur'an ortada duruyor. Orada insan haklarından söz ediliyormuş da Helsinki senedinde mi? Bırak bu züğür tesellilerini. Arşur Rahman'dan gelen Yüce Kitab'a gönül bağlamıyorsun, işlerini bununla yoluna koymuyorsun, bilmem nerede hangi gavurlar toplanmışlar, ne karar almışlar, bununla temize çıkıştır. Teyya ya. ya Rabbi sen bize basiret-i Bunlarla bir yere varılmaz. Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki <gülüyor> Kul bi fadlillahi ve bi rahmeti Habibim benim elçim sıfatıyla Bak benim adıma, belki sana itiraz edecekler, sen nereden uyduruyorsun bunları buluyorsun diyecekler. Benim elçim olarak hiçbir şey eklemeden de ki, bunlara de ki, bu şifa olan Kur'an, bu peygamber Allah'ın lütfu ile, rahmeti ile size ulaşmıştır. Yani siz çok mükemmel adamlarsınız. Layık kişilersiniz. Layık kişilersiniz. Allah o liyakatınıza binaen o liyakatınıza binaen size kitap indirdi. Size peygamber gönderdi zannetmeyin. Bir kitap göndermişse, indirmişse, bir peygamber göndermişse bunu lütfunun rahmetinin gereği yaptı. Borcu olduğu için değil. Size bir borcu olduğu için değil. siz. Allah'ın bu lütfuyla ferahlanın. En büyük neşe kaynağınız bu olsun. Huwa hayrun mimma ya Bu peygamber ve onun getirdiği bu kitap o sizin topladığınız dünyalık servet var ya. Fabrikalar kuruyorsunuz. Şu kadar dolar, mark, cem ediyorsun, şunu bunu. Onların her birinden çok çok daha hayırlıdır bu. Onları toplayan mı daha karlı kazançlı peygambere Kur'an'a sarılan mı daha karlıdır Allah şahittir sizin biriktirdiklerinizden bunlar daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak ne için gelemiyorsun geç geliyorsun yani dışarıda Kur'an'a daha çok yaklaştıran peygambere daha çok yaklaştıran bir kısım çalışmaları var onun için dışarıda değilsin Kur'an'dan daha değersiz olanların peşinde koşmak için. Gelin yapmayın bu yanlışlığı. Gelin bu yanlışlıktan vazgeçin. Bir gün vazgeçeceksin ama işe yaramayacak. İşe yaramayacak. Hazır fırsat elinde. Fırsat elinde fakat bu fırsatı kullanamıyorsun. Daha sanki uzun bir ömrümüz varmış gibi. Öyle planlar var ki kafamızda bu mevcut ömür değil bunu 500'e katlasa Cenab-ı Hak bu ömrü 500 kat artırsa yine o düşündüklerimize yetmez bitiremeyiz onları öyle uzun bu bitmez gel sen ebedi olan hayatı kazanmaya çalış ebediyet peşinde koşalım bir başka kusurdan daha bahsediyor Allahü Zülcelal Habibim yine benim adıma bak benim emrimle benim adıma o çevrendeki insanlara de ki benim sözcüm olarak de ki mâ enzelallâhu lekû bir rizk Allahü Zülcelal'in size indirdiği rızıklar var ya gökten yağmuru indiriyor güneşi gönderiyor bulutları gönderiyor ki siz gidiyorsunuz, parayı veriyorsunuz, fırından bir ekmek alıyorsunuz. Hepsi bundan ibaret zannediyorsun değil mi? İranlı sadi merhum, <gülüyor> İranlı dediğim için kimse alınmasın. Adamın memleketi İran, ne yapayım canım? Dünya çapında bir adam ki milli eğitim klasikleri arasında, ölümsüz eserleri arasında onun kitapları neşredirmiş sadi Şirazi, büyük bir adam. Diyor ki, Ebru badu mehu hurşidu felek derkâret. Eb, bulut, bat, rüzgar, nehuhurşit, hurşid, ay ve güneş derkâret. Bütün bunlar çalışıyorlardır. Bulut, ay, güneş, yıldızlar, her şey faaliyet halindeler. Niye çalışıyor bunlar? Ta tünânî be fâli. Sen bir ekmeğe sahip olasın diye. Bir ekmeği elde edebilmen için bütün bu varlıklar çalıştı diyor. Ve de gaflet Utan da diyor sen de bu ekmeği gafletle yeme ya. Bu kadar eşya sen bir ekmeğe sahip olasın diye çalıştı. E sen nasıl bunları senin için çalıştıran Allah'ı hatırlamadan bunu yemeye kalkışıyorsun? Bir de lokantalarda yiyoruz, dudaklarımızı siliyoruz ve kaldırıp atıyoruz. Öyle bir sofra yiyecek ki bu millet. Ekmekle o nimetle dudaklarını siliyor. Kitaplar diyor ki dudağını sildiği ekmek parçasını yiyerse mesele yok. Onu bir kenara koyarsan büyük bir yanlışlık yapmış olur. Yani dudağını sildi ama gene onu da yedi. Olur. Bir de o meşhur alışkanlığınıza yeri gelmişken işaret edeyim. Ya size kim öğretti bunu? Bu sol elle yemek yemeyi, çay içmeyi, su içmeyi size kim öğretti Allah aşkına ya? Sizin peygamberiniz ben sağ severim diyor. Ve herkese sağdan başla diyor, önünden yediyor. Size ne oldu Allah aşkına? Siz kimsiniz ki? Hangi inancı taşırsınız ki? Alıyor eline çay bardağını, sol eliyle içiyor. Beyefendi oluyor. Beyefendiliğini kaybediyorsun bunu sana söyleyeyim. Nereden çıkarıyorsun bunu? Kur'an söylüyor. Kur'an وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ يَكُلُونَ Kafirler, Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanarak yaşarlar diyor Cenab-ı Hak. Ve yerler, kema te'külül en'am. Hayvanların yediği gibi yerler. Evet. Ya olur mu canım ne kadar var? beyefendi çatal tutması, kaşık tutması. Peygamberin tarif ettiği gibi yemiyorsan bu hayvanca yemektir, başka bir şey değil. Affınıza sığınıyorum, beni hoş gördün. Ama işin vehametini anlatmak için söylüyorum. Unutmuş. Ne demek unuttum canım? Ne demek unutuyorsun sen? O gördün üç tane beş tane züppe televizyon ekranında şurada burada. Efendim artist sol elini kullanıyor ve beyefendi de onu kullanıyor. Olmaz böyle bir şey yap. Bu dinde bu kadar gayri ciddilik, bu kadar dikkatsizlik, bu kadar esastan uzaklaşma yakışır mı Allah aşkına ya? bakın isterseniz dikkat edin şimdi camiden çıkıp gideceksiniz bir yerlerde yiyeceksiniz kendi işinize dikkat edin karşınızda yiyenlere dikkat edin bakın ne yapıyorlar sol el. bu sol el taharet almak içindir arkadaşlar evet bir organdır Allah'ın yarattığı hayırlı bir organdır ama onu kullanacağımız yerler var ha? Allah Allah ne diye bunu yemekte kullanıyorsun o nimette kullanıyorsun ki Peygamberin özel tembihi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Allah'ın size verdiği o rızıklar var ya. Tecaalküm minhu haramen ve helal. Siz kalkıyorsunuz, onun verdiği bu nimetlerden bir kısmını harama çeviriyorsunuz. Bu kullanılmaz, bu haramdır diyorsunuz. Bir kısmına da helal diyorsunuz. Hem nasıl? Allah nelere haram demişse biz onları helala çeviriyoruz. Neye helal demişse onu da harama çeviriyoruz. Şu kafaya bak Allah aşkına. O ne demişse onun tersi. Bunu bu hale getirdiğinizi bana söyler misiniz? Niye bunu yaptığınızı anlatabilir misiniz? Diyor Cenab-ı Hak. Hangi mantıkla? Bak gazetelerin bas sayfasında var. Efendim zinayı suçsaydı Evet. Bir erkeğin kadınla ilişkisi helaldir ama nikahla helaldır. Zina yoluyla değil, nikah yoluyla helaldır. Bunu ne dayanarak sen helal yapıyorsun? Neye dayanarak? Eğer bu bir medeniyetse, bu bir öncülük ise hayvanları geçmemize imkan yok. Onlar bu işi bizden daha mükemmel yaparlar ve istedikleri yerlerde yaparlar. Ama öyle acıdır ki, öyle acıdır ki Çocukluğum günlerinde biraz çobanlığım da vardır. Bilirsiniz o hayvanlar, koyunlar, keçiler doğum yapacakları zaman illa bir taşın arkasına saklanır. Hayvan utanıyor ya gören birisinin karşısına yapmıyor bu işi. Bu bizimkiler ne zaman insan olacak ya? Televizyon ekranında doğum yaptırır. Sanki bir şey yapıyormuş gibi aleni fuhuş tatbikatını yaptırır. Ona teşvik eder, buna teşvik eder. Helalları harama çeviriyor. Haramları da helala çeviriyor. Bunu söyler misiniz? Kul Allahu اَذِنَ لَكُمْ Hemen bitirdim. De ki, bütün bu işleri yaparken size Allah mı müsaade etti? Böyle yapmanız için yoksa siz mi Allah'a iftira ediyorsunuz? Size böyle bir izin verilmediğine göre bu yaptıklarınız düz bir iftiradır. Niye yaparız biz bu işleri? Cenab-ı Hak gündemizi bu türlü yanlışlıklardan muhafaza buyursun. Tabi bazı kardeşlerim benden dua istiyorlar. Görüyorsunuz ki böyle vakit ben alıyor. Bir dakika daha geciktirirsem patlama noktasına gelir bu iş. Dua mevkiinde inşallah Mustafa Hoca mihraptan dua yaparken bu hatim duasını da yapar. Bizim duamızı niye yapmıyorsun diye kimse bana sitem etmesin. Vaktim olmadığı için.